Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez Ancak haksızlığa uğrayan başka Allah her şeyi işitici ve bilicidir Bir iyiliği açıklar yahut gizlerseniz Veya bir kötülüğü affederseniz Şüphesiz Allah da ziyadesiyle affedici ve kadirdir Allah'ı ve peygamberlerini inkâr edenler ve Allah ile peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyip, bir kısmına iman ederiz ama bir kısmına inanmayız diyenler ve imanla küfür arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu? İşte gerçekten kafirler bunlardır ve biz kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah'a ve peygamberlerine iman eden ve onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırmayanlara gelince işte Allah onlara bir gün mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Ehli kitap senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyor. Onlar Musa'dan bunun daha büyüğünü istemişlerdi. Bize Allah'ı apaçık göster demişlerdi. Zulümleri sebebiyle hemen onları yıldırım çarptı. Bilahare kendilerine açık deliller geldikten sonra buzağıyı tanrı edindiler. Biz bunu da affettik ve Musa'ya apaçık delil verdik. Söz vermelerini takviye için Tuğru başlarına diktik de onlara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 tam aksine küfürleri sebebiyle Allah o kalpler üzerine mühür vurmuştur pek azı müstesna artık iman etmezler bir de inkar etmelerinden ve Meryem'in üzerine büyük bir iftira atmalarından ve Allah elçisi Meryem oğlu İsa'yı öldürdük demeleri yüzünden onları lanetledik halbuki onu ne öldürdüler ne de bastılar Fakat öldürdükleri Onlara İsa gibi gösterildi Onun hakkında ihtilafa düşenler Bundan dolayı Tam bir kararsızlık içindedirler Bu hususta Zanna uymak dışında Hiçbir bilgileri yoktur Ve kesin olarak onu öldürmediler Bilakis Allah onu Kendi nezdine kaldırmıştır Allah izzet ve hikmet sahibidir Ehl-i kitaptan her biri, ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir. Kıyamet gününde de o, onlara şahit olacaktır. Yahudilerin zulmü sebebiyle, bir de çok kimseyi Allah yolundan çevirmeleri, men edildikleri halde faizi almaları ve haksız yollarla insanların mallarını yemeleri yüzünden kendilerine daha önce helal kılınmış bulunan temiz ve iyi şeyleri onlara haram kıldık ve içlerinden inkara sapanlara acı bir azap hazırladık. Fakat içlerinden ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler, sana indirilene ve senden önce indirilene iman edenler, namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar var ya, işte onlara pek yakında büyük mükafat vereceğiz. Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik.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 Allah sana indirdiğine şahitlik eder, onu kendi ilmiyle indirdi. Melekler de şahitlik ederler ve şahit olarak Allah kâfidir. İnkar eden ve Allah yolundan alıkoyanlar şüphesiz doğru yoldan çok uzaklaşmışlardır. İnkar edip zulmedenleri Allah asla bağışlayacak değildir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 Göklerde ve yerde ne varsa şüphesiz hepsi Allah'ındır. Allah geniş ilim ve hikmet sahibidir. Ey ehli kitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında gerçekten başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın Resulüdür. Allah'ın Meryem'e ulaştırdığı ol kelimesinin eseridir. Ondan bir ruhtur. Şu halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Tanrı üçtür demeyin. Sizin için hayırlı olmak üzere bundan vazgeçin. Allah ancak bir tek Allah'tır. O çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Ne Mesih,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 erkek kardeşte ona varis olur. Kız kardeşler iki tane olursa, erkek kardeşlerinin bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer erkekli kadınlı daha fazla kardeş mevcutsa, erkeğin hakkı iki kadın payı kadardır. Şaşırmamanız için Allah size açıklama yapıyor. Allah her şeyi bilmektedir. Maide Suresi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 Çünkü Allah'ın cezası çetindir. Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, boğulmuş, vurulup öldürülmüş, yukarıdan yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanıp ölmüş hayvanlarla canavarların yediği hayvanlar, ölmeden yetişip kestikleriniz müstesna, dikili taşlar, putlar üzerine boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. Bunlar yoldan çıkmaktır. Bugün kafirler sizin dininizden ümit kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün size dininizi ikmal ettim. Üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı beğendim. Kim gönülden günaha yönelmiş olmamak üzere açlık halinde dara düşerse haram etlerden yiyebilir. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Kendileri için nelerin helal kılındığını sana soruyorlar. De ki, bütün iyi ve temiz şeyler size helal kılınmıştır. Allah'ın size öğrettiğinden öğretip avcı hale getirdiğiniz hayvanların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 Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat sizi tertemiz kılmak ve size nimetini tamamlamak ister. Umulur ki şükredersiniz. Allah'ın size olan nimetini duyduk ve kabul ettik dediğiniz zaman sizi bununla bağladığı sözü hatırlayın ve Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah kalplerin içindekini bilmektedir.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 İman eden ve iyi şeyler yapanlara söz vermiştir. Onlara bağışlama ve büyük mükafat vardır. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini unutmayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya yeltenmişti de, Allah onların ellerini sizden çekmişti. Allah'tan korkun ve müminler yalnızca Allah'a güvensinler. Andolsun olsun ki Allah İsrail oğullarından söz almıştı. İçlerinden on de başkan göndermiştik. Allah onlara şöyle demişti. Ben sizinle beraberim. Eğer namazı dost doğru kılar, zekatı verir, Peygamberlerime inanır, onları desteklerseniz ve Allah'a güzel borç verirseniz andolsun ki sizin günahlarınızı örterim ve sizi zemininden ırmaklar akan cennetlere sokarım. Bundan sonra sizden kim inkar yolunu tutarsa doğru yoldan sapmış olur. Sözlerini bozmaları sebebiyle onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerlerini değiştirirler. Kendilerine öğretilen ahkamın önemli bir bölümünü de unuttular. İçlerinden pek azı hariç onlardan daima bir hainlik görürsün. Yine de sen onları affet ve aldırış etme. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Biz Hristiyanlarız diyenlerden de kesin sözlerini almıştık. Ama onlar da kendilerine zikredilenin önemli bir bölümünü unuttular. Bu sebeple kıyamete kadar aralarına düşmanlık ve kin saldık. Yakında Allah onlara yaptıklarını haber verecektir. Ey ehli kitap! Resulümüz size kitaptan gizlemekte olduğunuz birçok şeyi açıklamak üzere geldi. Birçok kusurunuzu da affediyor. Gerçekten size Allah'tan bir nur, apaçık bir kitap geldi. Rızasını arayanı Allah onunla kurtuluş yollarına götürür ve onları iradesiyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Dost doğru bir yola iletir. Şüphesiz Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler andolsun ki kafir olmuşlardır. De ki: Öyleyse Allah Meryem oğlu Mesih'i, anasını ve yeryüzündekilerin hepsini imha etmek isterse, Allah'a kim bir şey yapabilecektir? Göklerde, yerde ve ikisi arasında ne varsa, hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir. O, dilediğini yaratır ve Allah her şeye tam manasıyla kadirdir. Yahudiler ve Hristiyanlar. Biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz, dediler. De ki, Öyleyse günahlarınızdan dolayı size niçin azap ediyor? Doğrusu siz de O'nun yarattığı insanlardansınız. O dilediğini bağışlar ve dilediğine azap eder. Göklerde, yerde ve ikisinin arasında ne varsa mülkiyeti Allah'a aittir. Sonunda dönüş de ancak onadır. Ey ehli kitap! Peygamberlerin arası kesildiği bir sırada size elçimiz geldi. Gerçekleri size açıklıyor ki bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi demiyesiniz. İşte size müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Bir zamanlar Musa kavmine şöyle demişti: Ey kalmim, Allah'ın size lütfettiği nimetini hatırlayın. Zira O, içinizden peygamberler çıkardı ve sizi hükümdarlar kıldı. Alemlerde hiçbir kimseye vermediğini size verdi. Ey kalmim, Allah'ın size yazdığı mukaddes toprağa girin ve arkanıza dönmeyin. Yoksa kaybederek dönmüş olursunuz. Onlar, şu cevabı verdiler ''Ya Musa orada zorba bir toplum var onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla girmeyeceğiz eğer oradan çıkarlarsa biz de hemen gireriz korkanların içinden Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu iki kişi şöyle dedi ''Onların üzerine kapıdan girin oraya bir girdiniz mi Artık siz zaferi kazanmışsınızdır eğer müminlerseniz ancak Allah'a güvenin. Ey Musa onlar orada bulundukları müddetçe biz oraya asla girmeyiz. Şu halde sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz burada oturacağız dediler. Musa Rabbim ben kendimden ve kardeşimden başkasına hakim olamıyorum. Bizimle bu yoldan çıkmış toplumun arasını ayır, dedi. Allah, öyleyse orası onlara kırk yıl yasaklanmıştır. Yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Artık sen yoldan çıkmış toplum için üzülme, dedi. Onlara, Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak anlat. Hani birer kurban takdim etmişlerdi de, Birisinden kabul edilmiş, diğerindense kabul edilmemişti. ''Andolsun seni öldüreceğim.'' dedi. Diğeri de ''Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder.'' dedi. ''Andolsun ki sen öldürmek için bana elini uzatsan, ben sana öldürmek için el uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım.'' Ben istiyorum ki sen hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenip ateşe atılacaklardan olasın. Zalimlerin cezası işte budur. Nihayet nefsi onu, kardeşini öldürmeye itti ve onu öldürdü. Bu yüzden de kaybedenlerden oldu. Derken Allah kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. ''Yazıklar olsun bana! Şu karga kadar da olamadım mı ki kardeşimin cesedini gömeyim?'' dedi ve ettiğine yananlardan oldu. İşte bu yüzdendir ki İsrailoğullarına şöyle yazmıştık. ''Kim bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur.'' Her kim bir canı kurtarırsa, bütün insanları kurtarmış gibi olur. Peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler. Ama bundan sonra da onlardan çoğu yine yeryüzünde aşırı gitmektedirler. Allah ve Rasulüne karşı savaşanların ve yeryüzünde düzeni bozmaya çalışanların cezası ancak ya öldürülmeleri, ya asılmaları yahut,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 Allah'tan korkun, ona yaklaşmaya yol arayın ve yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Şüphe yok ki kafir olanlar yeryüzündeki her şey ve bunun yanında da bir o kadarı kendilerinin olsa da kıyamet gününün azabından kurtulmak için onu fidye verseler onlardan asla kabul edilmez. Onlar için acı bir azap vardır. Ateşten çıkmak isterler. Fakat onlar oradan çıkacak değillerdir. Onlar için devamlı bir azap vardır. Hırsızlık eden erkek ve kadının yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah'tan bir ibret olmak üzere ellerini kesin. Allah, izzet ve hikmet sahibidir. Kim haksız davranışından sonra tevbe eder, ve durumunu düzeltirse şüphesiz Allah onun tevbesini kabul eder. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Bilmez misin ki göklerde ve yerde ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir. Dilediğine azap eder ve dilediğini bağışlar. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Ey Resul! Kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyla inandık diyen kimselerden ve Yahudilerden küfür içinde koşuşanların hali seni üzmesin. Onlar durmadan yalana kulak verirler ve sana gelmeyen kimselere kulak verirler. Kelimeleri yerlerinden kaydırıp değiştirirler. Eğer size şu verilirse hemen alın, o verilmezse sakının derler.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 Onlar inanmış kimseler değildir. Biz içinde doğruya rehberlik ve nur olduğu halde Tevrat'ı indirdik. Kendilerini Allah'a vermiş peygamberler onunla Yahudilere hükmederlerdi. Allah'ın kitabını korumaları kendilerinden istendiği için Rablerine teslim olmuş sahipler ve bilginler de onunla hükmederlerdi. Hepsi ona şahitlerdi. Şu halde insanlardan korkmayın, benden korkun. Ayetlerimi az bir bedel karşılığında satmayın. Kim Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Tevrat'ta onlara şöyle yazdık. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş, Karşılık ve cezadır. Yaralar da kısastır. Kim bunu bağışlarsa, Kendisi için o keffaret olur. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar zalimlerdir. Kendinden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak, Peygamberlerin izleri üzerine, Meryem oğlu İsa'yı arkalarından gönderdik. Ve ona, İçinde doğruya rehberlik ve nur bulunmak, önündeki Tevrat'ı tasdik etmek, sakınanlara bir hidayet ve öğüt olmak üzere İncil'i verdik. İncil'e inananlar, Allah'ın onda indirdiğiyle hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar fasıklardır. Sana da daha önceki kitabı doğrulamak, ve onu korumak üzere hak olarak kitabı gönderdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Sana gelen gerçeği bırakıp da onların arzularına uyma. Her birinize bir şeriat ve bir yol verdik. Allah dileseydi sizleri bir tek ümmet yapardı. Fakat size verdiğinde sizi denemek için böyle yaptı. Öyleyse İyi işlerde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Artık size üzerinde ayrılığa düştüğünüz şeylerin gerçek tarafını o haber verecektir. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve onların arzularına uyma. Allah'ın sana indirdiği hükümlerin bir kısmından seni saptırmamalarına dikkat et. Eğer yüz çevirirlerse bil ki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 Zira onlar birbirinin dostudurlar. İçinizden onları dost tutanlar onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğuna yol göstermez. Kalplerinde hastalık bulunanların, başımıza bir felaketin gelmesinden korkuyoruz diyerek onların arasına koşuştuklarını görürsün. Umulur ki Allah bir fetih yahut katından bir emir getirecek de onlar içlerinde gizledikleri şeyden dolayı pişman olacaklardır. İman edenler, bunlar mıdır sizinle beraber olduklarına bütün güçleriyle yemin edenler diyeceklerdir. Onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir de kaybedenlerden olmuşlardır. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse Allah, sevdiği ve kendisini seven müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve zorlu bir toplum getirecektir. Allah yolunda cihad ederler ve hiçbir kınıyanın kınamasından korkmazlar. Bu Allah'ın dilediğine verdiği lütfudur. Allah'ın lütfu ve ilmi geniştir. Sizin dostunuz ancak Allah'tır, Resulüdür,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 dininizi alay ve oyun konusu edinenleri ve kafirleri dost edinmeyin. Allah'tan korkun, eğer müminlerseniz. Namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu davranış onların düşünemeyen bir toplum olmalarındandır. Şöyle de Ey kitap ehli! Yalnızca Allah'a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 yeri daha kötü olan ve doğru yoldan daha ziyade sapmış bulunanlardır. Yanınıza inkarla girip yine inkarla çıktıkları halde size geldiklerinde inandık derler. Allah gizlediklerini daha iyi bilmektedir. Onlardan birçoğunun günah, düşmanlık ve haram yemede yarıştıklarını görürsün. Yaptıkları ne kadar kötüdür. Din adamları ve alimleri onları günah olan sözleri söylemekten ve haram yemekten menetselerdi ya. İşledikleri ne kötüdür. Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır dediler. Hay dedikleri yüzünden elleri bağlanası ve lanet olasılar. Bilakis Allah'ın elleri açıktır. Dilediği gibi verir. And olsun ki sana Rabbinden indirilen onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü arttırır. Aralarına kıyamete kadar sürecek düşmanlık ve kin soktuk. Ne zaman savaş için bir ateş yakmışlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuğa koşarlar. Allahsa bozguncuları sevmez. Eğer ehli kitap iman edip sakınsalardı herhalde kötülüklerini örter ve onları nimeti bol cennetlere sokardık. Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rablerinden onlara indirileni doğru dürüst uygulasalardı, şüphesiz hem üstlerinden hem de ayaklarının altından yerlerdi. Onlardan aşırılığa kaçmayan bir zümre vardır. Fakat çoğunun yaptıkları ne kötüdür.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 bir şey üzerinde değilsinizdir, de. Rabbinden sana indirilen, onlardan çoğunun küfür ve azgınlığını elbette artıracaktır. Kafirler topluluğuna üzülme. İman edenlerle Yahudiler, Sabiiler ve Hristiyanlardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp, iyi amel işleyenler üzerine asla korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir. Andolsun ki İsrail oğullarının sağlam sözünü aldık ve onlara peygamberler gönderdik. Ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin arzu etmediğini getirdiyse, bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler. Bir bela olmayacak zannettiler de kör ve sağır kesildiler. Sonra Allah tevbelerini kabul etti. Sonra içlerinden çoğu Yine kör ve sağır oldu. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Andolsun ki Allah kesinlikle Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. Halbuki Mesih, ey İsrailoğulları, Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk ediniz. Biliniz ki kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram kılar. Artık onun yeri ateştir ve zalimler için yardımcılar yoktur demişti. Andolsun Allah üçün üçüncüsüdür diyenler de kafir olmuşlardır. Halbuki bir tek Allah'tan başka hiçbir tanrı yoktur. Eğer diye geldiklerinden vazgeçmezlerse içlerinden kafir olanlara acı bir azap isabet edecektir. Hala Allah'a tevbe edip ondan bağışlanmayı dilemeyecekler mi? Allah çok yarılgayıcı, çok esirgeyicidir. Meryem oğlu Mesih ancak bir rasuldür. Ondan önce de Rasuller gelip geçmiştir. Anası da çok doğru bir kadındır. Her ikisi de yemek yerlerdi. Bak onlara delilleri nasıl açıklıyoruz. Sonra bak nasıl yüz çeviriyorlar? De ki, Allah'ı bırakıp da sizin için fayda ve zarara gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Hakkıyla işiten ve bilen yalnız Allah'tır. De ki, ey kitap ehli, dininizde haksız yere haddi aşmayın. Daha önceden sapan, birçoklarını saptıran ve Yolun doğrusundan uzaklaşan bir topluma uymayın. İsrailoğullarından kafir olanlar, Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Bunun sebebi, söz dinlememeleri ve sınırı aşmalarıdır. Onlar, işledikleri kötülükten birbirini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Andolsun yaptıkları ne kötüdür. Onlardan çoğunun inkâr edenlerle dostluk ettiklerini görürsün. Nefislerinin onlar için önceden hazırladığı şey ne kötüdür. Allah onlara gazap etmiştir ve onlar azap içinde devamlı kalıcıdırlar. Eğer onlar Allah'a, Peygamber'e ve O'na indirilene iman etmiş olsalardı, onları dost edinmezlerdi. Fakat